Atıyorum asiste Türkiye'nin en sağlıklı radyo programı Belşen FM sunar. Sunar. Radyoda Türk sineması 38. bölüm. Geçtiğimiz bölümde tacı kumar borcunu ödemek için Nala'nın mücevherlerini adam olan bir kapkaççıya çaldırmıştır. Olayın akabinde ve detayında Nalan olayı Taci'ye anlatmış, Taci da göstermelik bir soruşturmanın ardından Kapkaççı'yı yakalayacağının sözünü vererek olayı örtbas eder ve kendi adamı olan Kapkaççı Fecahattin Efendi'yi gizlice köşke çağırır. Amacı Kapkaççı Fecahattin Efendi'yi ortadan kaldırarak ortadaki delilleri de ortadan kaldırmak, hem de Nalan'ın gözünde kahraman olmak, hem de kumar borcunu ödeyerek bir nebze olsun rahatlamaktır. Oh hoş geldin kapkatçı Fecahattir efendi. Hani nerede müze verler lan? <gülüyor> Buyurun Paşazadem, çok kolay oldu vallahi. Görgü veya duygu haini yok. Temiz iş oldu Paşazadem. Aferin Fecahattir efendi. <gülüyor> Bu hareketinde benim ve teknik heyetin gözüne girdin. Senden daha başarılı işler bekliyorum. Sayenizde Paşazadem. Ee, şey, paramı verseniz de gitsem Paşazadem. <gülüyor> ne demek la paramı ver ya? Ha? Ne yani? Sen bana Taci para vermez mi demek istiyorsun ha? <gülüyor> Yanlış anladınız zaten ee, Siz sözünüzün erisiniz. Bilmez miyim ben? Ee, sadece işi bitirince gel parayı al dediniz de. Ben de o yüzden e, şey ettim. bak. Ee, herif. <gülüyor> Sen koskoca paşaya verinden nasıl para istersin ha? Al bakalım sana. Al Aa, <gülüyor> tamam, ne oluyor? Açalım <gülüyor> <Aa>. Selametle. <gülüyor> Ne oluyor, tacı evladım silah sesini duyup geldik. E, bu adam da kim? Niye yerde yatıyor? Ev tacı ne oluyor? ...açan adam gizlice köşke girip hırsızlık yapmaya gelmiş. Allah'tan nöbetteydim de yakalayıp öldürdüm. Aman Allah'ım evet buydu. Çantamı çalan kapkaççı buydu. Peki mücevherlerim mücevherlerim neredeymiş Taci? Ee... <gülüyor> Kuyumcu da bozdurup hepsini o kumarda kaybetmiş ne lan? Görüyor musun hedefsizi vay hırsız var. Vay alçak adam. Kapkaçıyı buldum. Beni kutlamayacak mısın ha? Evet kutlarım Taci. Kedi olalı bir fareyi ancak yakaladım. <gülüyor> aferin Taci damadım aferin. Taci'nin bu büyük başarısı üzerine... ...büyük bir parti verelim Nalan. İstanbul'un bütün büyük sanat ve sosyete çevresini çağıralım da... ...böyle... ...büyük bir damada sahip olduğumuzu... ...herkes büyük bir törenle görsün. <gülüyor> Beni büyütüyorsunuz... ...paşa hazretleri babacığım ya... ...ne gerek vardı bu? Partiye harcayacağınız parayı bana verin... ...ben de parayı daha faydalı işlerde harcayayım. Mesela... ...Baykuşları Koruma Derneği var... ...oraya bağış yapayım paşa babacığım. Ne kadar ince düşünceliyim değil mi Nalan? <gülüyor> aferin Taci... ...aferin sana. İşte senden beklediğim de buydu. Bu iyi kalpliliğin ve... ...hümanist yaklaşımın beni büyülediği evlat. İşte burada... ...nerede? Ha şurada. İşte tam burada elli bin altın var. Al bunu, o derneğe bağışla... ...makbuzunu da bana getir. Hadi koş. Aslanım paşa babacım! <gülüyor> Siz hiç merak etmeyin paşa babam. Bu bağışımız sayesinde memleketteki baykuşların... ...tüm dert ve sorunları bitecek. ne diyorsun lan? Sanırım bu iyiliğim sayesinde diliniz tutuldu. Konuşamıyorsunuz değil mi? Ee, ben aslında bu yönüme enaniyet olmasın diye hiç açığa çıkartmamıştım. Çünkü iyilik karşılıksız ve beklentisiz yapılmalı değil mi? <gülüyor> Doğrusu şaşırmış durumdayım. Senaryoda bir yanlışlık olmalı. Aman Allah'ım. Bu adam niye yerde yatıyor anne? Seyirin de o zaman bana dondurma al. <gülüyor> Amca bana dondurma... Ömercik, elimize üç beş kuruş geçti diye hemen dondurma almayalım. Hem ne dondurması? Bugün açlıktan ölen insanlar varken sen dondurma diyorsun ya. Evet, Paşa'dan aldığı elli bin altını anında zimmetine geçiren Taci... ...bu parayla at yarışı oynar ve daha önce Nalan'dan kapkaç yoluyla çaldığı mücevvelleri bozdurmak için de... ...kuyumcu Yorgo Altıncı Yakis'in dükkanına gider. <gülüyor> Selamünaleyküm kuyumcu. ne haber lan hey, hey, hey. More hoş geldiniz Pasazadim Uzun zamandır görünme olsunuz Vallahi gözümüz yollarda kaldı Tamam tamam <gülüyor> Şu mücevherleri bozdurmak istiyorum bir bak Yorg efendi ee, Bir bak bakalım ne kadar eder bunlara Bakalım Pasazadim Aman aman aman oh, hey. More aman Allah'ım Bunlar sahte Pasazadim Sizi kandırmışlar Ne, ne demek sahte sen koskoca paşaya verinin mücevherlerine nasıl sahte edersin ha? Kuyumcu parçası melhunu ha? Vallahi pasaz benim suçum yok. Bunlar tenekeden yapılıp sarıya boyamış. Hem, hem bunun sahte olduğunu çocuklar bile anlar zaten pasaz adem. Demek sahte ha? Vay alçak nalan. Bana sahte mücevherleri çaldırttın ha? Neyse kuyumcu efendi. E, sahte de olsa sen bunları alacaksın hadi bakalım. Eee ne ya? <gülüyor> Aman Allah bunlar beş para etmez ki pasaz adım. Ne demek la beş para etmez? Sen koskoca paşaverinin mücevherleri hakkında ne piçim konuşuyorsun la? Boçalım şunu açalım. Ee, ama pasaz adım, neyini bozayım oraya? Zarar ederim. Vallahi maliyetini bile kurtamaz. Peki uyumcu bozuntusu. Şöyle dükkanı bir inceleyelim istersen ha? Ver bakayım şu dükkanın evraklarını, bir inceleyim ben. Eee, tabii efendim, e, buyurun hmm. pasaz adım. Her şeyimiz kanunlara uygundur vallahi. İste, muhasebe kayıtları burada. Eee, şu da virgi levhası, aha dosya içerisinde. Aha, bu da efendim, böyle tahakkuk fısları. Faturalar, filan. Duyumcu efendi... Birin basa zedim. Burası kuyumcu olmasına kuyumcu da. Evet. Hani nerede kuyumlar? Ne? Niye kuyum satmıyorsunuz ha? <gülüyor> Bu iş yerini kapatıyorum. Nöbetçiler çabuk mühürleyin burayı Aman aman senin ayanızı öpeyim. Gözünüzün çapağını yiyip asasadayım. Ne olursunuz burayı kapatmayın. Tamam tamam sahte de olsa mücevirleri bozacağım vallahi. Yani niyeti bozdunuz siz de ben de bozayım şu mücevirleri. Tabii şöyle yola gel. İlla sormu kullanalım lan. Devamı gelecek bölümde. Geç arzları var peki oynayan arzları cep bir pekin savaş bayındır serkanız türk fırat paşa yiğit vural arısoy tıçık yıldız yavuz dilara pekin teknik ekip galiver pekin yine yenecek yine